أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل العقدة من لساني يفقظ قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahi la yadurru ma'asmihi Şeyhun fil ve la fil semâ ve huve semiul alim. Değerli kardeşlerim Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Bu mübarek aya veda ediyoruz. Şurada iki günümüz kaldı. İki gün sonra bu mübarek ay Bizlere veda ediyor. Acaba kadrini bilebildik mi? Acaba hakkıyla görevlerimizi, ibadetlerimizi yerine getirebildik mi? Bu aydan geriye kadar istifade edebildik mi? Başı rahmet ortası, mağfiret sonu cehennem azabından azat olan bu aydan bu rahmeti, mağfireti, azat oluşu kazanabildik mi? Yüzümüzü ak edecek ahirette yüzümüzü güldürecek güzel sadakayı, sadakalar, güzel ibadetler, hayruhasenatlar, zikirler, kıyamlar, teheccüdler, Allah, Allah'ı anışlar, imani konuda Artış sağlayabildik mi? İmanımızı güçlendirebildik mi? Bütün bu soruları her Müslüman kendisine sorması lazım. İnnen nefsle en ma'rutun musu? Muhakkak ki nefistâ ima kötülüğü emreder, boş işleri emreder, avare dolaşmayı emreder, sabırsızlığı emreder. Azimsizliği emreder, nefis daima boş işleri emreder. Acaba nefsimize karşı mücadele verip de bu ayda elden geldiği kadar sevaba ecre nail olabildik mi? Bu soruları kendimize soralım değerli kardeşler. Ve bu ayda kazanmış olduğumuz ecirlerimizi, sevaplarımızı bayramdan sonraki günlerde kaybetmiş olmayalım. Bu ayda kazanmış olduğumuz güzel hasletleri, ibadet alışkanlıklarını, beş vakit namazı ve orucu diğer günler, günlerde kaybetmeyelim. Ramazan ayı geçtiğinde içimizde bir burukluk olsun geçerken. İçimizde bir hüzün olsun. Çok sevgili bir aya veda ettiğimizin farkına varalım. Çok bereketli bir aya, feyizli bir aya, ecir ve sevap dolu, mağfiret dolu, afiyet dolu, selamet dolu, bağışlanma dolu bir aya veda ettiğimizin farkına vararak üzülelim. Cennetin sekiz kapısının reyyan kapısıyla birlikte açık olduğunu bu ayda açık olduğunu bu aydan sonra bu durumun devam etmeyeceğini bilerek üzülelim. Şeytanların bu ayda zincire vurulduğunu ama bu bu ay geçtikten sonra zincirlerinden çözüldüklerini bilerek, hatırlayarak üzülelim, hayıflanalım. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni bulunduran böyle bir ayın gelmesi için tam on bir ay daha bekleyeceğimizi bilerek üzülelim. Yapmış olduğumuz ibadetlerin kabul olup olmayacağı konusunda içimizde bir tereddüt taşıyarak ve kabul olması için dua ederek üzülelim, dualar edelim. Rabbimiz bu ibadetlerimizi kabul duysun. Peygamberimizin arkadaşları Ramazan ayı gelmeden 6 ay öncesinde Allah'ın Bizi Ramazana kavuştur diye dua ederlerdi. Ramazan ayı geçince altı ayda Allah bizi Ramazan ayında kazanmış olduğumuz güzel hasletler üzerinde devam ettir. Ramazan ayında yapmış olduğumuz ibadetleri geri çevirme. Ramazan ayında yapmış olduğumuz Sıyamı, kıyamı boş çevirme, kabul eyle Ya Rabbi diye dua ederlerdi. Bu altı ay sürerdi. O insanlar başkaydı. O insanlar bir ecir için altı ay boyunca dua edebiliyorlardı. O insanlar ibadetlerinin kabul olmayacağından korku duyarak Allah'a yalvarıyorlardı. Bugünkü insanlar bu yarım yamalak kılmış oldukları namaz için ben kılayım da Allah kabul derse esin Haşa. Manasında çok talihsiz, çok kötü, mümine yakışmayan cümleler kullanabilmektedirler. Ben namazı kılayım da gerisini boş ver. Görevimi yapayım da hızlı bir şekilde Kıyamını, kıraatını, rukusunu, secdesini yapayım da, üzerimden mesuliyet düşsün diye kardeşlerimiz çok hatalı bir cümle kullanıyorlar. Çünkü bizim endişemiz şu olmalı. Ben en iyi şekilde kılmaya çalıştım, hakkını vermeye çalıştım, sabırla, azimle bunu yaptım ama hala eksi var. Acaba Rabbimiz bunu kabul edecek mi? Rabbim bunu bizden kabul et diye Endişe duyan insanlar Gerçekten mümin insanlardır Gerisi Yani ben kılayım da etmese etmesin manasında bir söz Kesinlikle Münafıkça bir sözdür Bir mümin böyle bir laf kullanamaz Böyle bir cümle kuramaz Böyle bir sefi. Böyle bir cahil laf asla kullanamaz. Değerli kardeşlerim, birçok Müslüman bu ayda oruçla birlikte namaz ibadetine başlamıştır. Ancak orucun bitmesiyle birçok insan da namazını da bırakmaktadır maalesef. Bu çok yanlış bir şey değerli kardeşlerim. Bu durum İmanın eksikliğini gösterir. Aymazlığı gösterir. Düşüncesizliği gösterir. Ahirete yatırım yapmamayı, ahireti önemsememeyi. Bunu gösterir. Buna delalet eder. Bugün esasen namaz ile ilgili bazı ayet-i kerimeler ve şerifleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu girişten sonra 12 dakikamız var ezana. Bu zaman zavruçluğu içerisinde Namaz ibadetini neden bırakmamalıyız? Neden namaz ibadeti önemlidir? Bu konuya bakacağız değerli kardeşler. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ra'sul emri el-islamu işin başı İslam'dır. İşin başı İslam'dır. Bir insanın Müslüman olması her işin başıdır diyor. Ve amordu, salatu, İslamın da direği, orta direği namazdır. Ve zirve, senamhi, cihadı fi sabirullah. İslamın da zirvesi Namaz kılmakla birlikte Allah yolunda cihat etmektir. Değerli kardeşlerim, peygamberimizin sözü böyle. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. <gülüyor> Estağfurullah. Hafizu <gülüyor> ala Namazları iyi koruyun. Namazların vaktini iyi kollayın. Vakti çıkmadan namazlarınızı güzelce eda edin. Bu emir. Vossalatellibusta <gülüyor> özellikle ikindi namazına dikkat edin. Onu geçirmeyin. Waqoomu lillahi kani. Hepiniz Allah için takva ile, huşu ile, Allah'a saygı ve sevgi ile, ondan korku ile hep beraber. Cemaatle kalkın ve namazı cemaatle ifa edin, eda edin. Allah name. Fəin xiftum, fərijalın avu rukbana. Bir savaşta korku halindeyseniz, ordunuz bozguna uğradıysa, diğer bir cepheye geçmek için koşur koşuşturma halindeyseniz, Koşarken, yürürken veya binekler üzerindeyken bile namazınızı eda edebilirsiniz. Geçme tehlikesi varsa. Fııda emintun fadkurullaha kemağellemekum. Emniyete kavuştuğunuzda. kavuştuğunuzda Allah'ın size öğrettiği gibi namazı ifa edin, eda edin. Yani kıyamıyla, rüküsüyle, secdesiyle, teşehhüdüyle namazı o şekilde eda edin. مَا لَمْ تَكُونُوا Bilmediğiniz bir şeyi Allah'ın size öğrettiği gibi yapın. Yani daha önce siz namaz nasıl kındı bilmiyordunuz. Allah size öğretti. Allah nasıl öğrettiyse Güven, emniyet halindeyken namazınızı kıbli dönerek, abdestinizi alarak kıyamıyla, rükûsuyla, secdesiyle, teşehhüdüyle beraber Allah'ın öğrettiği gibi kılın. <Gülüyor> Peygamberimizin vefat etmeden önce son sözü neydi? Peygamberimizin vefat etmeden önce son sözü. Ümmetine son çağrısı, son tavsiyesi canı çıkarken canı çıkmadan önce bir şey söyleyeceğim. Onu da söylemeliyim. Ümmetime bunu söylemeliyim. Çok önemli bir şey bu. Ümmetim bunu yapsın. Çok önemli bir şey. Ümmetim bunu duysun dediği bir şey var. Nedir o? Bakınız. Peygamberimiz Allah'a emanetini teslim etmeden çok az önce o can havlinde, can çekişirken, sekerat halinde bir şey söylüyor. Diyor ki, As-salatu, as-salatu, ve mâ meleket eymânukum. Namaza dikkat edin, namaza dikkat edin, eliniz altında olanlara dikkat edin. Sorumluluğunuz altında olanlara dikkat edin. Sorumluluğunuz o altında olanların hakkını verin. Onları zayi etmeyin. Onlara karşı görevlerinizi ifa edin. Essalatü <Sessizlik> essalatü ve ma Namaz namaz ey ümmetim namaz namaz ve elinizin altındakiler, elinizin altındakiler, çocuklarınız, eşleriniz, kızlarınız, oğullarınız, ey ümmetin, işte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellemin son sözü, canhıraşça söylediği son sözü, ölmeden önce son sözü, son tavsiyesi. Ölürken bile ümmetine bu tavsiyede bulunuyor. Çünkü çok önemli diyor, çok önemli, çok önemli. Bunlardan sorulacağız soru. Peygamberimiz vefat etmeden saniyeler önce bu sözü söylemiş değerli kardeşlerim. Bu tavsiyede bulunmuş. Demek ki bu namaz işi demek ki bu baba olmak, anne olmak bu sorumluluk altında olmak devlet yöneticisi olmak imam olmak, lider olmak başkan olmak bakan olmak Müftü olmak, kaymakam olmak, vali olmak çok önemli bunlar. Yani çok büyük mesuliyet. Çok büyük mesuliyet. Geçmişte insanlar vali olmaktan, kaymakam olmaktan, müftü olmaktan, hakim olmaktan, kadı olmaktan kaçıyorlardı. Ebu Hanife kadı olmayı kabul etmediğinden dolayı hapse atıldı. Rahmetullahi aleyh. Niye? Başkadılık görevi veriyor. Yani o günkü ne bakan biliyor Adalet Bakanı. Bugünkü Adalet Bakanı. Adalet Bakanlığı görevi Ebu Hanife'ye teb tebliğ edildiğinde yani hayır diyor yapamam. Yapamam. Niye? Yanlış hüküm verirsem bir mazlumun hakkına girersem halim ahirette nice olur. Ama şimdi en ufak bir şey için bir sıraya giriyoruz değil mi? Mesuliyet. Ya mesuliyet kolay değil. Mesuliyet almak mesuliyet almak kolay değil. Burada da bu hadisede peygamberimiz mesuliyetin nedenini önemli bir şey olduğunu son nefesinde söylüyor, dile getiriyor. Namazın nedenini önemli olduğunu son nefesinde dile getiriyor değerli kardeşler. Değerli müminler yine peygamberimiz başka bir hadis şerifinde لَتُنْقَضَمْنَا عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً عُرْوَةً İslamın düğümleri, İslam İslamın ilmekleri düğüm düğüm, ilmek ilmek çözülüp atılacak. Sona doğru ahirette yaklaşınca yani. Fakulla ma intaqbat uruṭ, tashbṭa al billeti teliha. İslamın hangi düğümü çözülmüş olsa Hangi ilmeği çözülmüş olsa ardından bir başkası çözülüp gidecek. Ardı ardına olacak. Yani İslam'dan birçok şeyi ilmek ilmek düğüm düğüm nokta nokta kaybedeceksiniz diyor. فَاَوْوَلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ İslam'dan ilk kaybedeceğiniz düğüm İslam ile hükmetmek İslam şeriatıyla İslam kanunlarıyla hükmetmek İslam'dan önce bunu kaybedeceksiniz diyor ve ahiruhunne as salat İslam'dan en son kaybedeceğiniz düğüm en son kaybedeceğiniz ilke namazdır diyor bu şunu gösteriyor değerli kardeşlerim namazdan sonrası yok namazı kaybettiğimiz zaman İslam diye bir şey kalmıyor. Onu gösteriyor. Hadi Tabii ki değerli kardeşlerim ah keşke biraz erken gelseniz de bu güzel mevzuları Peygamberimizin sözlerini Yüce Rabbimizin ayetlerini sizlere aktarabilsek. Ancak olmuyor. E, yarım saat önce çıkalım diyoruz. 3-4 kişi var. E ne yapalım? Nasip, nasipten başkası gelmez. E şimdi sizi bekletmek doğru olmaz. Yani to, şimdi tam böyle bağış edecek zaman şimdi toplandınız ya. Ha, şimdi hoca coşar. anlatır anlatır ama yok. Fıra yapmak zorundayız. Neden? Namaz vakti. Ama keşke erken gelebilseniz de şu mübarek aylarda bu Allah'ın nurundan, ayetlerden hadislerden istifade edebilsek. Allah az sözde çok şey anlayanlardan eylesin. Allah namazlarımızı, sıyamlarımızı kabul eylesin. Bu akudavane elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu alâ nebiyinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Fatiha.